Ömer iki elçi Mekke'ye dönüp Necaşi'nin Müslümanların tarafını tuttuğunu ve kendi isteklerinin reddedildiği haberini getirince Kureyşliler çok hiddetlendiler. Bu yüzden hemen Ebu Cehil'in önderliğinde müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırmaya koyuldular. Ebu Cehil'in yeğeni Ömer radıyallahu anh de onun tavsiyelerine eksiksiz ve daha şiddetli bir biçimde yerine getiriyordu. Ömer o zamanlar 26 yaşında güçlü, yiğit ve kararından caydırılamaz bir adamdı. Fakat dayısının aksine o dindardı ve bu yüzden yeni dine karşı çıkıyordu. Babası Hattab onu Kabe'ye ve içindeki tüm tanrı ve tanrıçalara saygı duyacak bir şekilde yetiştirmişti. Bu yüzden onun için Kabe ve içindeki putlar birbirinden ayrılmaz, tartışılmaz ve bozulmaz kutsal bir bütünü oluşturuyordu. Kureyş de bu bütünün içindeydi. Fakat Artık Mekke'de iki din ve iki toplum vardı. Ömer açıkça bu sorunun tek nedeni olduğunu görebiliyordu. Buna sebep olan adam ortadan kaldırıldığında ona göre tüm sorun çözülecekti. Başka çıkar yol yoktu ve bu yol denenmeliydi. Uzun süreden beri bunlar aklında yer ediyordu. O gün elçiler Mekke'ye geldiğinde kafasındakiler ortaya döküldü ve hemen evine gidip kılıcını aldı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra kendi kabilesinden Nuaym ibn Abdullah'a rastladı. Nuaym Müslüman olmuştu. Fakat Ömer'den ve diğer akrabalarından korktuğu için bunu gizli tutuyordu. Ömer'in yüzündeki bu hiddetli ifadeyi görünce ona nereye gittiğini sormaktan kendini alıkoyamadı. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'i ikiye ayıran o dinsize gidiyorum dedi. Ömer onu öldüreceğim derken Nuaym kendisinin de öldürülebileceğine işaret ederek onu durdurmaya çalıştı. Fakat Ömer'in böyle bir nedeni önemsemeyen halini görünce onu belli bir süre geciktirebilecek, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem haber vermeye yetecek kadar başka bir neden buldu. Bu kendisi gibi Müslüman olduğunu gizleyen arkadaşlarını ele vermek anlamına geliyordu. Fakat Nuaym onların böyle bir durumdaki bu davranışı nedeniyle kendisini affedeceklerini, belki de takdir edeceklerini umuyordu. ''Ey Ömer'' dedi. ''İlk önce gidip neden kendi ev halkını doğru yola getirmiyorsun? Benim ev halkım da kim?'' dedi. Nuaym, ''Enişten Said ile kız kardeşin Fatıma da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdiler. Onlara kendi haline bırakmamalısın.'' dedi. Ömer bir kelime bile söylemeden kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Zühre'nin fakir müttefiklerinden biri olan Habbab radıyallahu anh, Said ve Fatıma'ya Kur'an öğretmek için evlerine sık sık gelirdi. O sırada Habbab onların evindeydi. Yanında henüz indirilmiş olan Taha suresinin ayetlerinin yazılı olduğu kağıtlar vardı ve beraber okuyorlardı. Ömer'in kardeşinin adını çağıran hiddetli sesini duyunca Habbab evin bir köşesine saklandı. Fakat Ömer onların okuyuşlarını dışarıdan duymuştu. İçeri geldiğinde duyduğum o ses neydi diye sordu. Onu hiçbir şey duymadığına ikna etmeye çalıştılar. Ömer duydum ve sizin de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uyanlardan olduğunuzu öğrendim dedi. Daha sonra eniştesi Said'in üzerine atıldı ve onu dövmeye başladı. Fatıma onları ayırmaya çalıştığında Ömer ona da bir tokat attı ve yüzünün derisi çatladı. Bunun üzerine ikisi de bir ağızdan ''Evet, Müslüman olduk, Allah'a ve Resulüne inanıyoruz, ne yapacaksan yap.'' dediler. Fatıma'nın yarası kanıyordu. Ömer kanı görünce yaptığına pişman oldu. Onda bir değişiklik oldu ve kardeşine dönerek ''Biraz önce okuduğunuz şeyi bana getirin ki'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne getirdiğini öğreneyim dedi. Onlar gibi Ömer de okumabilirdi. Fakat Ömer kağıdı istediğinde kardeşi onu sana veremeyiz dedi. Ömer tanrı ve tanrıçalarına yemin ederek korkmamalarını kağıdı okuduktan sonra geri vereceğini söyledi. Kardeşi onun yumuşaklığını fark etmişti. Ve şimdi İslam'a girmesini daha çok istiyordu. Fatıma ey kardeşim ''Sen şimdi üzerinde putperestliğin kirini taşıyorsun. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.'' dedi. Ömer gitti ve yıkandı. Fatıma da ona üzerinde Taha'nın ilk ayetlerinin yazılı olduğu sayfayı verdi. Hazreti Ömer okumaya başladı ve bir bölümünü bitirdiğinde, ''Bu kelimeler ne kadar güzel ve ne kadar şerefli.'' dedi. Habbab bunu duyunca saklandığı yerden çıktı ve, Ömer, ümit ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasındaki Allah'ın seçtiği kişi sen olursun. Çünkü dün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın İslam'ı ya Hişam oğlu Ebul Hakem'le ya da Hattab'ın oğlu Ömer'le güçlendir diye dua ederken duydum. Ömer, ey Habbab, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi nerededir? Ona gideyim de İslam'a gireyim dedi. Habab ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Safa kapısı yanındaki Erkam'ın evinde müminlerle beraber olduğunu söyledi. Ömer kılıcını tekrar kınına soktu ve Safa'ya gidip evin önünde durdu. Adını söyleyip kapıyı çaldı. Nuaym radıyallahu anh onlara haber vermişti. Bu yüzden Ömer'in gelişi onları şaşırtmamıştı. Fakat onun sesindeki yumuşaklığı hayret etmişlerdi. Müminlerden biri kapıya giderek anahtar deliğinden baktı ve üzüntü içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ''Ey Allah'ın Resulü! Gerçekten de Ömer kılıcıyla birlikte'' dedi. Hamza radıyallahu anh ''Bırakın içeri girsin. Eğer iyi niyetle geldiyse hoş geldi ama eğer kötü niyetle geldiyse onun kafasını kendi kılıcıyla keseriz'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu uygun gördü ve onu kemerinden tutup odanın ortasına çekerek ''Ey Hattaboğlu Ömer seni buraya getiren ne? Herhalde Allah senin üzerine mucize gönderdi.'' dedi. Hazreti Ömer de ''Ey Allah'ın Resulü sana Allah'a Resulüne ve getirdiklerine inandığımı söylemek için geldim.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Allahu ekber Allah büyüktür.'' dedi. Bu şekilde evdeki herkes Ömer'in Müslüman olduğunu anlamış oldu ve hepsi tekrar tekbir getirdiler. Ömer'in Müslüman olduğunu gizlemesi söz konusu değildi. Bunu herkese özellikle de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşman olanlara duyurmak istiyordu. Daha sonraki yıllarda şöyle derdi. O gece İslam'a girdiğimde kendi kendime şöyle düşündüm. Mekke'de Allah'ın Resulüne en düşman olan kim? Gidip ona Müslüman olduğumu söyleyeyim. Hemen aklıma gelen cevap Ebu Cehil idi. Ertesi sabah kalkıp Ebu Cehil'in evine gittim, kapısını çaldım. Kapıyı açtığında, hoş geldin ey kardeşimin oğlu, seni buraya getiren ne dedi. Şu cevabı verdim. Allah'a, Resulüne ve onun getirdiklerine inandığımı sana söylemek için geldim. Allah belanı versin dedi. Getirdiğin haberlere de lanet olsun. Daha sonra kapıyı yüzüme kapadı.